Her an, her dem, her saat, her saniye sevgililer sevgilisinin nurlu iklimine dalarak hayat veren hazineler çıkarmak. Evet, evet, onun çağlar aşıp zamanımıza kadar uzanan, gafletten rahmete kaldıran tatlı elinden tutup, onunla beraber darusselama kurtuluş yeri. Kurtuluş mekanı cennete doğru hareket etmek. Ve giderken tutabildiğiniz kadar insanın elinden tutup öteler ötesine gidebilmek. cemali i bakemali bu şekilde seyredebilmek. enlikten geçip nahnulliğe varabilmek. Benlikten bizliğe hicret edebilmek. Neden sonra? Camus u Sağır eserinden İlhassa... Tanıdığımız ve kendisinden istifade etmiş olduğumuz İmam Celaleddin Suyuti Rahimahullah Bir kaynakta şöyle buyurmuşlardır. Ben Şeyh Şemsettin Bin Kımah'ın defterinde Onun bizzat kendi el hattıyla yazılmış Ebul Abbas Al Mustafiri'den rivayet edilmiş bir yazı görmüştüm. Orada şöyle aktarılıyordu. Mısır'a Ebu Hamid el-Mısri'den ilim tahsil etmek için yola çıktım. Vardığımda ondan Allah Resulü'nün esabı'nın göz bebeklerinden Seyfullah namlı Allah'ın kılıcı Halit bin Velid'in rivayet ettiği hadisi şerifi istedim. Bunun için bana bir sene oruç tutmamı söyleyince kabul ettim. Oruçları tuttum. Bir sene sonra... Sadece o bir hadisi şerifi öğrenmek için istemeye gidince, onu Halid bin Velid'e kadar bütün istatlarıyla, o hadisi şerifi bütün aktaran ravilerin kaynaklarıyla, belgeleriyle, senetleriyle bana aktardı. Şöyle ki, bir adam, sevgilimiz rehber ve önderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, Size dünya ve ahiret ile alakalı sorularım var. Lütfen cevap verir misiniz? Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam ona ne istiyorsan sormuyormuşlardı. O zat da sorularına şu şekilde başlıyordu. Ey Allah'ın peygamberi ben insanların en alemi en bilgilisi olmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Allah'tan çok korkup, ittika edip, yani onun emirleri dairesinden çıkmama heyecan ve düşüncesini, o kalbe nüfuz eden heyecan ve titremesini hayatına yerleştirip, takva dairesi içerisine girersen, insanların en alimi olursun. İttika etmek, yani korkmak, sevgili dostlar. Türkçemizde algılanan bir korkma değil. İttika etmek, sakınmak. Yani Allah'tan çok sakının asıl manası budur. İttikullah, hmm, manası. Allah'tan çok ittika etmek, Allah'tan çok sakınmak. Nasıl? Emirlerine tabi olup, bizlere sunmuş olduğu hediyelerin her birine harfiyen tabi olup, hoşlanmadığı, razı olmayacağı işlere acaba düşer miyim? Heyecan ve korkusunu yaşamak. Neden? Sonra devam edecekti. Ya Rasulullah? İnsanların en zengini olmak istiyorum. Kanaatkar olursan, insanların en zengini olursun. Bıracaktı sevdiğimiz. İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum. Sorusu üzerine, insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır. Sen de insanlara faydalı ol ki insanların en hayırlısı olasın. Ya Resulullah! insanların en adaletlisi olmak istiyorum. Kendin için istediğini diğer insanlar için de istersen insanların en adili olursun. Ya Resulallah İnsanlar içinde Allah Celle Celaluhuna En yakın Onun en has kullarından Olmak istiyorum Rabbimiz Dostumuz Allah Celle Celaluhunu Çok zikredip anar Ve hatırlarsan O zaman Allah'ın en has kulu olursun Yani edine tesbih alıp Günde şu kadar ya da en az bu kadar onu anmak değil de hayatını bir zikre çevirebilirsen, Allah için verip, Allah için alırsan, Allah için satıp, Allah için yersen, Allah için içersen, Allah için içerirsen, Allah için oturup, Allah için kalkarsan, Allah için yatıp, Allah için yatırırsan, Allah için evine, Allah için işine gidersen, Hayatını Allah'ın bu ölçüsü, Kur'an'ın ifadesiyle hududullaha, Allah'ın sınırlarına göre çizersen, Sen Allah'ın sevgilisi, has kullarından olursun. Muhsinlerden, iyilik edenlerden olmak istiyorum ya Rasulallah. Allah Celle Celaluhuna, onu görüyor gibi ibadet et. Her ne kadar sen onu göremesen de, O seni görüyor. Bu takdiri de olursun. Ya Resulullah, imanımı kemale, olgunluğa, en üst seviyeye erdirmek istiyorum. Güzel ahlaklı olursan, imanın kemale erer. Yani vermeyene vermek, gitmeyene gitmek, sana taş atana gül sunmak, hep sana surat asana tebessüm saçmak. Hep ümitsizlik saçının her an ümidi olabilmek üzere adım atabilmek. Güzel ahlak. Ya Resulallah, Allah'ın emirlerine itaat eden, itaatkar kullarından olmak istiyorum. Allah'ın farzlarını yerine getirirsen, itaat edenlerden olursun. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a günahlarından arınmış, Tertemiz bir kul olarak gitmek istiyorum. Gusül abdesti al. Kıyamet üzerinde hiçbir günah olmaksızın Allah'a kavuşursun. Her an abdestli hazır olursan. Her an bu şekil üzere bulunursan. Allah'a günahsız olarak kavuşursun. Ya Resulallah, Kıyamet günü. Nur içinde haşrolmak istiyorum. Hiç kimseye zulmetmezsen kıyamet günü nur içinde haşrolursun. Ya Resulallah. Rabbimin bana merhamet etmesini istiyorum. Önce kendine ve insanların hepsine ve tüm canlılara merhamet et ki Allah Teala da sana yardım etsin, merhamet etsin. Ya Resulallah. Günahlarımın azalmasını istiyorum. İstiğfar ederek günahlarının bağışlanması için Allah'a yalvarırsan, günahların azalır. Ya Resulallah! İnsanların en kerime olmak istiyorum. En ikramlısı olmak istiyorum. Allah'a kullarını şikayet etmezsen, insanların en kerime olursun. Ey Allah'ın Nebisi! Rızkımın bol olmasını istiyorum. Temizliğe devam edersen rızkın bol olur. Ey Allah'ın elçisi! Allah ve Resulü tarafından sevilmek istiyorum. O zaman Allah ve Resulünün sevdiklerini sev. Sevmediklerini de sevme. Ya Resulallah! Allah'ın bana kızmasından kendimi korumak istiyorum. Nefsinden kaynaklanacak şekilde kimseye kızmazsan, Allah'ın gazap ve kızmasından kurtulursun. Ya Resulallah, Duamın kabul edilmesini istiyorum. Tüm dualarımın Rabbim katında kabul görmesini istiyorum. Haramlardan sakınırsan, Duaların kabul olur. E Allah'ın sevgilisi, Allah'ın beni başkalarının yanında rezil etmemesini istiyorum. Namusunu koruyup iffetli ol ki insanlar yanında rezil olmayasın. Ey Allah'ın dostu! Allah'ın ayıplarımı, kusurlarımı örtmesini istiyorum. Mümin kardeşlerinin ayıplarını örtersen Allah Celle Celaluhu da senin ayıplarını örter. Ey Allah'ın insanla kurtuluş için gönderdiği elçisi. Kurtarıcı. Benim günahlarımı nesiler? Gözyaşların, derin bir saygıyla Allah'a kulluğun ve sabrettiğin hastalıklar. Ey Allah'ın merhamet elçisi. Şefkat peygamberi. Allah yanında hangi iyilik daha vaziletlidir? Güzel ahlak... Tevazu, belalara sabır ve kazaya rıza. Ey Allah'ın vahid ve mücahid elçisi, Allah yanında en büyük günah hangisi olur? Kötü ahlak ve Allah'ın emirlerine karşı gösterilen cimrilik. Yani Allah'ın emirlerine tabi olmakta çok az davranarak İbadetlere karşı cimri davranmak. Ey Allah'ın son hediyesi, müjdecisi, Rahman Allah'ın gazabını ne dindirir? Gizliden gizliye sadaka vermek ve akrabaları ziyaret edip gözetmek. Ya Resulallah, cehennem ateşini bana karşı ne söndürür? Beş vakit namazının ardından tutacağın oruç... Evet sevgili dostlar Rabbimizin alemlere merhamet kaynağı olarak gönderdiği en güzel örnek olan hak edene müjdeleyici yine hak edeni uyarıcı olarak gönderdiği Allah'ın güzel ahlak üzerine yaratıp güzel ahlakını övdüğü bizzat Rabbimizin kendisinin ona Salat edip övüp peygamberini meleklere ve müminlere de övdürdüğü o sevgililer sevgilisinin aç deryasından bizlere gelen rahmet bir birkaç tanesi bunlardı Belki sevgililer sevgilisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o tatlı dudaklarından dökülüp Hayatına yansıyan bütün bu mesajlardan kopuk olu verdiğimiz için bugün belki Dünyada bir boşluk var. İnsanların gönüllerini kapsayan bir karanlık gibi. Maalesef epey uzun zamandır sevgilimiz rehberimiz Resulullah aleyhissalatü vesselam ile bugünkü ümmeti arasında büyük bir kopukluk söz konusu. İslam'dan uzaklaşarak başka yollara yönelenler. Bir tarafa İslam'ı çizgide bulunma iddia ve gayretinde olanlar da dahi bu kopukluk ve irtibatsızlık Kendisini o kadar gösteriyor ki, vaha gibi duran bir kısım hak dostları hariç, Allah onların eksikliğini göstermesin, o kadar uzaklaştı ki toplum olarak ümmetimiz, o sevgiliden, toplantılarımızda, konuşmalarımızda, beşeri münasebetlerimizde, neş neşve yerini başka görüntülere, tavırlara, hallere bırakmış durumda. Bir başka açıdan baktığımızda ise daha değişik bir manzara çıkıyor karşımıza. Elimizi vicdanımıza koyalım ve düşünelim sevgili dostlar. Kendi üstadımızı, hocamızı, abimizi, falanca yazarımızı, kanaat önderimizi, anlattığımız, destanlaştırdığımız, hatta çocukça tavırlarla sahiplenip birbiriyle vuruşturduğumuz kadar... Allah Resulü'nü bilip, O'ndan bahsedip, O'nun biraz önce arz ettiği mesajlarıyla dirilmek adına gayret sarf edebiliyor muyuz acaba? O zaman burada ciddi bir sorun var demektir. Başkaları Allah Resulü'nün hayatımızdaki ve kalbimizdeki yerini almışsa, Nebi'ye benzedikleri için ve O'na benzedikleri ölçüde kalplerimizde yer alması gerekenler bizi o Ali Alişan'dan daha fazla alakadar ediyor zihnimizi daha fazla işgal ediyorsa, bir Müslüman olarak kendi durumumuzu kontrol etmemiz icap etmez mi? O zaman gelin sevgilimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, gönüllerimize, ruhumuza, akıllarımıza, fiiliyatlarımıza, hayatımıza hakim kılmanın yollarını arayalım. Halimizle, Zikrimizle, fikrimizle, kalemizle o oh anarken yaşaran gözlerimizle tekrar davet edelim kalp sarayımıza o sultanı ki hayatımız aşka, sevgiye, saygıya muhtaç olan hayatımız gül bahçesine asr-ı dönsün. Şoför, şoförlük yaparken Allah Resulünce şoförlük yapsın. Minibüse, otobüse, taksiye binen müşteri ya da yolcu, Allah Resulüymüş gibi yolcu olsun. İşveren patron, Allah Resulü müştesine bir patronlu bir işveren. Çalışan işçi, Allah Resulü müştesine bir işçilik sergilesin. Devlet erkanına tabi olup hizmet edenler onun gibi. Bakkalında, marketinde, alışveriş merkezinde bulunan, onun gibi, satıcısı onun gibi, alışveriş yapanı onun gibi. Her şey, herkes onun gibi olsa. Ne kadar da ilkbahar iklimi yaşar hayatlarımız değil mi? İnsan fıtratı icabı bir şeyi tanıdıkça alaka peyda eder, ona yönelir, kalbi il eder, sever, ve netice olarak aşık olur. Sevdiği ölçüde de tanıma iştiyakı ziyadeleşir insanda. Bu bir doğurgan döngü. Hayatı hakkında kulaktan dolma bilgilerle, eşten dosttan öğrendiklerimizle, Cuma'dan cumaya ya da Ramazan'dan Ramazan'a Müslümanlaşan kanallarda seyrettiğimiz çağrı filmleriyle ve benzeri çalışmalarla Allah Resulü'nü sevdiğimizi, Tanadığımızı söyleyebilir miyiz hayatının değil bir kesintisini bir hicreti bir bediri bir uhudu bir hendeki Topyekün Resulullahın hayatını bir saat anlatabilecek bilgi seviyesinde miyiz ilk yapılması gereken şey en az 3-4 eserden serveri ekrem ve nebi muhterem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını notlar tutarak üzerlerinde kendi iç alemimizle münazara ederek inceden inceye aklımızda tartıp gönlümüze tasdik ederek beraber mütala etmektir. Tabii kitaplar Efendimiz aleyhissalatü vesselamı tanıma ve sevmede bir ölçüde yardımcı olursa da asıl iş burada bitmiyor. Hemen yapılması gereken diğer bir iş gerçek anlamda. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbet duyanları araştırmak, bu gibi kimseleri bulup önlerinde tiz çöküp onlardan Allah Resulü'nü dinlemek, onlardan yansıyan ışık hüzmeleriyle ölü gönülleri ihya etmek, hem sevgi, muhabbet, aşk, sevda kitaplardan değil, insanlardan yaşanarak öğrenir. Bir Allah Resulü'nün sevdalısını, Sevdasından O'na ittiba edip tabi olanı görüp ondan alacağımız bir dakikalık ders, bin saat okuyacağımız kitaplardan daha faydalı olabilir. Sevgili dostlar, ilahi muhabbet aşkıyla yaratılan kainatın ve onun özü durumundaki insanın asli cevheri Muhammedi Nur ile teşkil eder. Bu yönden hakikati Muhammediye, Muhabbet saltanatının aşikar apaçık zuhur aynasıdır. Varlığı gölgesini alan muhabbet nuru gökyüzünün ve yer yüzünün oluşumuna vesil olmuştur. Allahu Teala sevgilim buyurmuş. Böylece o sallallahu aleyhi ve sellem bütün mahlukata, bütün yaratılmışlara zirve teşkil etmiştir. Kelime-i de ifade ettiğimiz gibi, elbette ki o sureta bir kul ve apaçık bir Allah'ın abididir. Lakin, vahiy itibariyle, siret itibariyle, bu kulluğu insan hakkındaki telakkiyimizle doldurmaya çalışmamalıyız. Zira, Hakikat-i Muhammediye karşısında, bizim idrakimiz, metafizik hadiseleri kavramak hususunda, bir çocuk itirakinden farksız olur. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam kullar içinde seçilmiş, sertacı cihan olmuş bir resuldür. Hem öyle yüce bir resuldür ki, bütün peygamberlerin getirmiş olduğu din, onun getirdiği İslam ile kemal bulmuştur. Sultanlar adına hutbeler okunur, paralar basılır. Ve onların devletleri son bulmasın diye dualar edilir. Lakin bir zaman sonra o sultanlar da devletleri de tarih sahnesinden silini verirler. Ancak nebilerin, peygamberlerin adına okunan hutbeler böyle değildir. Nebilerin ve onların varisi olan velilerin saltanat ve devletleri daimi sonsuzdur. Onlar Rabbimizin katında olduğu gibi gönüllerde de ebedileşmişlerdir şahların ve devlet adamlarının saltanatları ise geçici, gelgeç bir dünya saltanatıdır. Dolayısıyla zevale yok olmaya mahkumdur. Nitekim de hep öyle olmuştur ve olur. Fakat peygamberler ve veliler insanları Rablerine götüren yüce kılavuzlardır. Ve zevalden kurtulmuş müstesna insanlardır. Berzah aliminde de Sonraki alemde de saltanatları devam eden maneviyat sultanlarıdır. Onlar dünyada ve ahirette iyi biliniz ki Allah dostları için hiçbir korku yoktur. Onlar dünyada ve ahirette mahzun olmayacaklardır ayetinin beyanına muhataptırlar. Ela inna ebliya'llahi la khaufun alehim ve la hum yahzanun. Bu kıymetli ruhların oluşturduğu safların mihrabında da Sertacı Enbiya Efendimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Bu itibarla görünen padişahın ismi silinir giderken dünya ve ahiret sultanı olan Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın mübarek ismi şerifi yerde, gökte ve gönüllerde ebedidir. O halde gönüllere dünyevi padişah ve onlara ait saltanatların namı değil o ebedilik tahtında oturan eşsiz sultanın namını silinmeyen muhabbet yazısı ile yazmalı ki kalplerimiz kendisine verilen ulvi kıymetini muhafaza edebilsin. İnfal suresinde ey resulüm sen onların içindeyken onlara Allah azap edecek değildir beyanıyla müşrikler için varit olan bir ayet-i kerime ifade edilmiştir görünen açık manada bu demektir ki o varlık Nurunun gölgesinde o varlık nurunu gönlünde taşıyan müminler hakkında büyük müjdeler ve mükafatlar vardır Bu demektir ki bir mümin kulun gönlü Raullahhisa vesselsselam' ne kadar muhabbetle dolarsa o kadar azab ilahiden ve Allah'ın gazabından uzaklaşmış olur Bu Rabbimizin büyük bir vaatidir yani Rabbimiz Gönlünde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem varsa bize helak etmeyecek, bize azapta bulunmayacak, bize hep mamur edecektir. O ki solmayan, aksine gün geçtikçe tazelik ve taraveti daha da artan, nurdan ibaret bir gonca-i ilahi. O canlardan aziz, cananlardan üstün, her yönüyle muhabbete en layık, müstesna bir yaratılıştır. Gelmiş ve geleceklerin en üstünü, en güzeli faziletlisi, insanlığa ağlayanların en merhametlisi, yigane mürşid ve rehberdir. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar vahşet zindanına düşülen gönülleri, gözleri, insanları, eşkıyaları çıkarıp evliya yapmış, gözleri yaşlı aşıklar haline getirmiş, onlara kitabı ve hikmeti öğretmiştir. Onu her şeyden üstün tutmak... En bir aşk ve muhabbetle sevmek imandandır. Sizden biriniz beni anne babasından, çoluk çocuğumdan, bütün insanlardan fazla sevmedikçe hakkıyla iman etmiş olmaz hadisinin ifadesi. Bundan başka ne olabilir? Peygamberi muhabbetten uzak kalanlar için feyiz ve inkişaf yolları kapalı olur. Aşk tohumu ancak onun muhabbet toprağında yeşirir. Sahabe-i kiramın... Hayatında izhar eden hadiseler o kadar çok ki bu konuda. Efendimiz'e muhabbet, Rabbimiz'e olan muhabbetten kaynaklanan bir ifadeden başka şey değildir. Bu muhabbetin neticesinde Bilal-i Habeşiler, vefat etmek üzereyken son anlarında, dudaklarından dökülen son söz, Sevinin, sevinin, işte Allah Resulü, ben de Allah Resulü'nün yanına sefer ediyorum deyip, Babim, Rabbim, sevgililer sevgilisini tanıyıp, tanımadan dolayı kalimize onu nakşedip, hayatımıza da sevginin ifadesini yasılsın. Hayatlarımız ona muhtaç, gönüllerimiz ona muhtaç, ruhlarımız ona muhtaç, ailemiz, yuvamız, evlerimiz, binalarımız, bağ bahçelerimiz, sokaklarımız, mahallelerimiz, caddelerimiz, O'na muhtaç Biz O'na muhtaç Eşimiz O'na muhtaç Çocuklarımız Geleceği parlak Olması için muhtaç Onsuz hayat Zindan Çünkü Allah'ın gönderdiği Babullah O Allah'ın kapısı O En güzel kulluk O En güzel elçilik de O Rabbim Sevgilimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hakkıyla tabi olmak ile bizi şereflendir Zinetlendir, bereketlendir, nurlandır Hatalarımızı ona tabi olmak ile arındır, temizle bizi Ebu Bekir gibi tabi et bizi ona ki sadık olalım Ömer gibi bize tabi et ona ki adil olalım Osman gibi tabi et bizi ona ki Meleklerin kendisinden haya Edeceği haya sahibi olalım. Ali gibi tabi et bizi ki ilim kapısı olalım. Halit bin Velitler gibi biat ettir bizi ona ki karanlıklardan aydınlığa sineği çatlatırcasına koşalım. Ebu Süşyanlar gibi bizi biat ettir ona ki dün Yapmadık yanlış bırakmadığı halde imanın ardından merhamet etmedik insan bırakmayacak hale bırakalım. Getirelim hayatlarımızı. Ya Rabbi, sağanak yağan yağmurların damlaları gibi hayatımıza Hazreti Muhammed yağdır. Sağanak yağmurlar gibi yağdır ki gönül barajlarımız suya kansın. Hiçbir şeye ona muhtaç olduğumuz kadar olmadık zamanımızda. Sevgiden mahrum, saygıdan mahrum, merhametten mahrum olmaya başlayan tüm insanlık için, Hz. Muhammed'in mesajlarıyla, bizlere sunmuş olduğun o rahmet mesajlarıyla, diril tekrardan hayatımızı. Eller, can yakmak için değil, Allah Resulü'nün zamanındaki gibi, gönülleri okşamak için kalksın. Gözler, gönülleri kırmak için değil, gönüllerin, Sıkıntılarını açmak için baksın. Adımlar Bir varlığın ziyanı için değil. Bir canlının Kurtuluşu için atsın. Gönüller Fitnenin, öfkenin, kinin, cimriliğin, hasedin, isyanın, yalan dolanın, her türlü kirliliğin merkezi deposu değil. Bütün güzelliklerin kaynağı gönül olsun. Bizi Nefs Mekkesinden Gönül Medinesine hicret ettir. Günahlardan, isyanlardan, yanlışlıktan arındır. Helallerine, sevdiğin amelleri hicret ettir ya Rabbi. Allah Resulü'nü hayatımıza ''Tala el bedru aleyna min saniyetil veda ve cebe şükru aleyna meda merhaba merhabanya hayrata'' İfadeleriyle davet edebilmek adına Bugün sevgilimizden bir rahmet damlası arz etmek istedim sizlere Bizlere Özel efemin iletişim adreslerinden ulaşabileceğiniz gibi www.adnansensor.com internet sitemden bütün radyo programlarıma, kitap çalışmalarıma, seminer konferans programlarıma, sohbet kasetlerimize ve diğer çalışmaların hepsine ulaşabilir, ücretsiz olarak onlardan istifade edebilirsiniz. Dualarımızdasınız efendim. Dualarınızdan aldığımız güçle yapabildiğimiz kadar Allah Resulü'nü anlamaya ve anlatmaya gayret edeceğiz. Hepimizin görevi bu. Anlamaya ve anlatmaya. Yaşamaya ve yaşatmaya gayret etmek, Bizim sarayımız ne kadar mamur olursa olsun, Komşumuzun evi harap ise, Onun haraplığı bir şekilde bize yansır dostlar. Hem kendimizi kurtarmada, Hem insanları kurtarmak adına gayret etmeliyiz. Cihat bu olsakerek gerek. O zaman cihatınız mübarak olsun. Bir gönlü yaranının gönlüne el uzatmak üzere evinizden çıkışınız cihatsa, Cihadınız mübarek olsun. Bir dertli olan kardeşinizin derdini gidermek üzere koşuyorsanız, cihadsa bu, cihadınız mübarek olsun. Ailenizin bir sıkıntısını giderip, haramdan sakındırıp, helale yönlendirmek adına attığınız gayretiniz cihadsa, cihadınız ve gazanız mübarek olsun. Haftaya görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm. Rahmutullahi. Ve Berekat.